Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Astronomi Değerli dinleyenler, İnsanoğlu yaratılışından itibaren iki şeyi çok merak etmiştir. Birincisi ayağını bastığı toprak, yani yeryüzü, ikincisi üstünü örten çarşaf, yani gökyüzü. Gökyüzü, uzaklığı ve sırlarıyla her zaman görkemli ve gizemliydi. Gökyüzünün insan hayatına zaman tayini, mevsimlerin değişimi, geceleri yapılan uzun yolculuklarda yön tayini gibi yatsınamaz etkileri mevcuttu. İslam'ın doğuşundan itibaren İslam alimleri astronomi, yani gök bilimiyle alakadar olmuşlardır. Öyle ki o bilim alimi ister matematikçi, ister kimyacı, ister coğrafyacı olsun, adeta bir yan dal olarak kendisine hep astronomiyi seçmişlerdir. Kur'an'ın insanları yer ve gök üzerinde düşünmeye sevk etmesi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanının teknik bilgi ve tekniğe sahip çıkması namaz, oruç ve hac gibi ibadet vakitlerinin astronomik veriler vasıtasıyla belirlenebilmesi, kıble istikametinin doğru tespit edilme ihtiyacı gibi çok önemli hususlar Müslümanların astronomiye ilgisini özellikle artırmıştır. Hicri 2. ve 3. yüzyıllarda yapılan tercümelerle Hint ve Yunan astronomisi öğrenildi. Sonraki asırlarda bu bilgiler tasih edildi, yeni teoriler geliştirildi. İslam alimlerinin konu üzerine çalışmaya başlamalarıyla astronomi ilmi ciddi bir ivme kazanmış ve mesafe almıştı. Özellikle halife memun döneminden itibaren kurulan gözlem evleri çok önemli bir görev üstlenmişti. Gözlem evlerinde astronomi çalışmalarını daha doğru ve net hesaplamalarla yapabilmek için ya mevcut olup, İslam döneminde geliştirilen ya da İslam alimleri tarafından icat edilen usturlaplar, evrensel diskler, kadranlar, ekvatoryumlar, meridyenler, kapsamlı alet, tork, mekanik astronomik takvimler, yıldız yüksekliklerini dakikalar içinde ölçebilen alet ve daha pek çokları dünya biliminin hizmetine sunulmuştu. Mesela bugün parlak yıldızların bütün dünyada kullanılan isimleri, genellikle Arapçadır. Alkol, Antares, Aldebaran, Adara, Alma sadece A karakteriyle başlayan birkaç örnektir. Bununla birlikte astronomik terimlerin birçoğu da İslam kaynaklıdır. Zenit, nadir, azimut gibi. Bu birkaç küçük örnek bile İslam astronomisinin dünyaya nasıl bir temel oluşturduğunun kanıtıdır. Ayrıca Müslümanların astronomiye ilgisi belli bölgelerle sınırlı değildi. Hindistan'dan Endülüs'e kadar uzayan coğrafyada kurulan bütün İslam devletleri astronomiye sahip çıkmıştı. Daha sonra Endülüs, Sicilya ve Seyyahlar yoluyla Avrupa'ya geçen bu bilgiler Rönesans'ın temelini oluşturmuşlardı. Avrupalılarda Müslümanlardan aldıkları bilimi geliştirip aydınlanma çağını yaşamışlardı. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır